Genç gelip Ebu Hureyre radiyallahu anh'a meseliyi sorunca dedi ki Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurdum işittim Akrabalık bağını kesen kişilerin bulunduğu bir topluluğa Allah'ın rahmeti inmez Et-Tabarani'deki rivayet şöyledir Aralarındaki akrabalık bağını kesenlerin bulunduğu bir topluluğa melekler inmez Yine et Ettebarani nakleder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 Sıla-i Rahim yani akrabalık bağıyla Allah'ın Rahman ismi birbirine kenetlenip bir şebeke oluşturulmuş damarlar gibidir. Kim akrabalık bağını keserse Allahu Teala Celle Celaluhu ona cenneti haram kılar. İmam Ahmed müsnedinde ve İbn Hibban Es-Sahihinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle rivayet eder. Akrabalık bağı yani Sıla-i Rahim Allahu Teala'nın Rahman isminden alınmıştır.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 Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap bulundular. Rabbine karşı en muttaki olan, akrabalık bağını en fazla gözeten, en çok iyiliği emreden ve kötülüğü yasaklayan kimse. Et Ettebarani ve İbn-i Es-Sahihinde Ebu Zer radıyallahu anh'dan şöyle rivayet eder. Dostum Resulullah bana şu hayırlı hasetleri tavsiye buyurdu.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 Faziletli amellerin en üstünü akrabalık bağını çiniyene karşı akrabalık bağını gözetmek, seni mahrum bırakana vermek, çirkin ve kötü söz söyleyenleri bağışlamaktır. El-Bezâr'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerif şöyledir: Allahu Teala'nın derecelerini ne ile yükselttiğini size haber vereyim mi? Lafız et-Taberani'nin rivayetinde şöyledir: